ona muhabbetimiz ne kadar? Ben birkaç misal buradan arz etmek istiyorum. Yani bir mizan etmek için kendimizi, bilhassa kendimi bir kıyas etmek için. Medine çarşısında bir köle satılır. Köle pazarları vardı. Köle malum harp esirleridir, harp hukukudur. Fakat İslam köleliği yavaş yavaş bir kaldırma tarafına doğru gitmiştir. Bir hata işlese, bir mümin ilk defa bir köle azat et. Bir sevap için kölelerini azadet. et. Yediğinden yediyeceksin, içtiğinden içittireceksin. Yükünü hafifleteceksin. Velhasıl köleliği daima kaldırma tarafına doğru gider ve kölelik de zaman içinde zaten kendinden kalkmıştır. Bildiğiniz çağda bir köle satılır. Köle siyahi bir köle, güçlü kuvvetli bir köle. Kölenin talebi çoktur. Köle alıcılarına der ki, bense köle olurum der. Size hizmet ederim ve benim de bir şartım var der. ''Bu sizden bir dünyevi bir şey istemiyorum.'' der. Ravzada ezan okunduğu zaman beni serbest bırakacaksın, ben gidip Allah Resulü'nün arkasında namaz kılacağım. ''Ücret olarak bunu istiyorum.'' der. Kabul eder Müslüman Ensari. Öyle hakikaten efendisi bırakır, her namazda Ravzada namaza koşarak gelir. Cez ve incizap kanunu, muhabbet kadar muhabbet duyulur, Efendimiz de mesle girer girme ilk defa gözleri, gönlü o köleyi arar, o köleyle selamlaşır. Köleyi göremez bir gün, sahibine der? Kölen nerede der, göremiyorum der. O da ya Resulallah hastalandı der. Namazı kıldırır efendim, hadi der cemaatine, şimdi köleyi hepimiz ziyarete gideceğiz der. Çünkü köle orada, ikinci, üçüncü, beşinci sınıf vatandaştı. Yine bir müddet sonra yine köleyi göremez, yine sorar. Kölen nerede der? Ya Resulallah der, canı gırt der, ölmek üzere der. Hadi der sahabiye, tekrar gideceğiz der, köleyi ziyaret edeceğiz der. Giderler, köle hakikaten son nefesindedir, son nefesini verir. Allah Resulü onu kefenlettirir, namazını kıldırır, gömdürür. Muhacir der ki, her şeyimizi feda ettikler, hicret ettikler. Allah Resulü bizi bu kadar iltifat etmediler. Ensar der ki, biz de der, canımızı, malımızı ortaya koyduklar Allah Resulü bize bu kadar ikram etmediler. O zaman Hucurat Suresi'nde ayet iner. Sizin en keremliğiniz indallah, Allah indinde etkâfküm en takva sahibiniz. Demek ki burada gördüğümüz Allah Resulü'ne muhabbet. Muhabbet olduğu zaman namazda bir lezzet haline geliyor, oruçta lezzet haline geliyor, beşeri münasebetlerde hepsi bir lezzet haline geliyor. Efendimiz ümmetine de çok düşkündü. Mesela Tebük seferinde Ebu Heysemi diye bir sahibi var. Kendisi anı bir hurma bahçesindeydim diyor. Hanımlar da önüme çeşit hurmaları koydular diyor. Düşündüm de Allah razı olsun Tebük seferinde diyor. Bin bir türlü diyor bin kilometre yol gidecek diyor. Hurmaların piştiği mevsim ben ise burada diyor ağaçların altında diyor hurma yiyeceğim diyor. Ağlayarak kalkıyor. Hazırlığını yaptırıyor. Efendimiz Tebük'le yetişiyor. Efendimiz Ebu Heysemi göre çok seviniyor. Ebu Heysemi diyor neredeyse helak oluyordun diyor. Onun için Efendimiz'e olan muhabbet çok mühim. Yine bu tebük seferine girerken bir sahibinin hiçbir imkanı yok. Medine meydanında ey ahali diyor, ey halk diyor, beni diyor, tebük seferine götürecek bir kişi var mı diyor, benim bineğim yok diyor, kılıcım yok diyor, hiçbir şeyim yok diyor. Bunun diyor ücretini ben diyor. bedenini tebükle ödeyeceğim diyor. Bir yaşlı sahibi bakıyor o ihlasa gel diyor, beraber gidelim diyor, bir deveyi müşterek kullanalım diyor. Tebbi'ye gidiyorlar beraber. Bu zatın ganimette üç tane deve düşüyor. Bak diyor ben sana de bunun bedelini ödeyeceğim dedim diyor. Al bu üç tane deve senin dedi diyor. O da diyor ki bak kardeşim diyor, ben senden deve almak için burayı seni getirmedim diyor. Ben diyor Allah rızasını aramak için, Allah rızasını bulmak için, Allah rızasını tahsil etmek için seni buraya getirdim diyor. Hep bunlar sabi'den manzaralar. Ya yani nasıl Allah Rasulü'nü tanıdılar, nasıl Allah Rasulü'nü ayrılmak istemediler. Yine Tövbe Suresi'nde var. Yine bir grup Efendimiz'e geliyor. Ya Resulü hiçbir şeyimiz yok diyor. Efendimiz de benim de elimde bir şey yok diyor. Ağlıya ağlıya döndüler buyuruyor ayet Yani nasıl bir bin kilometre gidecek, bin kilometre açtık, susuzluk vesaire. Fakat Allah Rasulü'nün muhabbeti hepsinin üstüne çıkıyor. Ne sahibiyle varlıkları ona temin ediyor, onlar da devam ediyor. Abdullah bin Zeyd var. Yine bir muhabbet şeyi. Bir gün Abdullah bin Zeyd hurma bahçesinde çalışırken oğlu gölü nefes nefese. Baba diyor, ne oldu oğlum diyor. Allah Resulü'nün vefat haberini veriyor. Yıkılıyor Abdullah bin Zeyd radıyallahu anh. Allah'ım diyor, bu gözleri al artık benden diyor. Arı bundan sonra diyor, tek sevdim Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellef benden başka diyor kimseyi ben görmeyeyim diyor. Gözüm diyor, onun diyor, hayaliyle, onun nuruyla yaşasın, devam etsin diyor. Hep bunlar bir heyecan. Demek ki bir muhabbet. Yani bunlar bizler içinde büyük bir kıyas olmuş oluyor. Hakikaten biz ne kadar duyabiliyoruz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e. Orada hocamızın okuduğu ayette. Biz ancak kendi kabasitemiz kadar, kendi iktidarımız kadar tanırız. Onun için Cenab-ı Hak bize bir ölçü veriyor. Allah ve melekler salat eder buyuruyor. Cenab-ı Hak, Peygamber'in salat ettiğini bildiriyor ki, bize bir seviye gösteriyor. Allah salat ediyor. Yarattığı en yüce varlığı Allah salat ediyor. Tabii nasıl bir salat, bizde keyfiyeti meçhul. Kendisi salat ediyor, meleklerine salat ettiriyor. Bize emir, emresi de salat edin buyuruyor ve tam bir, tam bir teslimiyetle selam verin buyuruyor. Ve Cenab-ı Hak bize bir saadet yolu ve bize bir lütfunu, bize bir ikramını bildiriyor Efendimizle. Yine diğer ayet-i kerimede Cenab-ı Hak onu bütün kainattaki 1400 senelerden kıyamete kadar gelecek bütün insanlığa bir üsve-i hasene, örnek şahsiyet olarak bildiriyor. Bir insan kabiliyetine göre bir insanı misaldir. İki insanı misaldir, üç insanı misaldir. Bir mesleği misaldir, iki mesleği misaldir. Fakat Cenab-ı Hakk'ın en güce bir ahlak ücreti bu ayet-i kerimede sallallahu aleyhi ve sellem bir sanat harikası Efendimiz'in. Bir mucize. En alt tabakadan en üst tabakaya kadar gelmiş gelecek bütün insanları bir numune. Hastaya, sağlama, zengine, fakire her meslek sahibine bir numune. Cenab-ı Hak öyle bir yapıyla halk ediyor ki her peygamber ayrı ayrı bir vasıf veriyor. Efendimiz'e verdiği vasıf onun çok dağıtısında. Bir tek misal vereyim. Nuh Aleyhisselam'da 950 sene sabır var. Çile var. En nihayet katlanılmıyor. Enli ni mağlubun fentasır diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şey yok. Mağlub oldum ya Rabbi diyor. Al diyor intikamını diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem yok. Daima bir rahmet. O hendekte çok zor günler yaşanıyor. Soğuk vesaire, karanlık, rüzgar, fırtına... Açlık ümmeti teselli ediyor. Esas hayat ahiret hayatıdır buyuruyor. Hatta öyle bir hal say Allah'ın yardımı gelmeyecek mi? Çok ağır bir imtihandan geçiriyorlar. Beni Kurayza'nın Medine'ye baskın durumu var. Çocuk çocuğu imha etme durumu var. Efendim teselli esas hayat ahiret hayatı. En zor zamanlar. Mekke'nin fethi var. Efendim bir zafer işaretiyle girmiyor. Devenine bir secde halinde giriyor. Yine orada Müslümanlara bir ucu hali gelmesin. Yardım kimden geliyor? Esas hayat ahiret hayatıdır buyuruyor. Baktığımız zaman peygamberlere bir vasıf veriliyor. Farik vasıf. efendim o peygamberlere verilen bütün farik vasıfların daha da ötesinde. Hep bunlar Cenab-ı Hakk'ın bize bir lütfu. Fakat burada Cenab-ı Hak üsve-i hasene. Onun bir örnek şahsiyet. Kimlere örnek şahsiyet? Burada Cenab-ı üç tane şart koşuyor. Bizde bu üç şart varsa... Allah Resulü bize üsfiyasını örnek bir şahsiyet, emsal bir şahsiyet. Biriniz Allah'a kavuşmayı umanlar. Bunun tarifi nasıl? Ayaktayken, otururken yanları üzerindeyken Allah'ı zikrederler. Kalp Allah'ı unutmayacak. Her an kalp Allah rızasını arayacak. Her an kalp kendisini bir mizan halinde durur. Benim halimden Allah memnun mu? Ben Allah rızasında mıyım? Kiramen, kâtiben ne yazıyor acaba? Kıyamet günü bana "Oku kitabı, kitabını oku" denildiği zaman nasıl bir manzarayla karşılaşacağım? Birinci Allah'a kavuşmayı umanlar, vuslat. Bu hali yaşayanlar. İkincisi ahirete kavuşmayı umanlar. Yani fani'lin içine gelenler. Nefsin mayasında fani'li isyan var. Nefis fani'li istemez. Ben yani iç âlem temizce kat efla menzekkaha bir fani'lin içinde kul yaşayacak. Her an bir meçhulün içindeyiz. Dünyaya gelmeden bir haberimiz yoktu. Anne babamızı tanımıyorduk. Doğacağığımız toprağı tanımıyorduk. Eşayı tanımıyorduk. Bir külli iradeyle geldik. Yine külli iradeyle dünyadan çıkacağız. Fakat ne zaman bir meçhul. İşte i̇kincisi ahirette kovü umanlar daim fani ile içinde olup hazır olanlar üçüncü de Allah'ı zikredenler. Cenab-ı Hakk'ı yine unutmayanlar. Bunlar için Allah Resulü emsalsiz bir şahsiyet. Zor zamanlarda büyük bir teselli, büyük zaferler karşısında ya Rabbi sendendir elhamdülillah diyebilmek bir hamd, şükür ve bir zikir halini yaşayabilmek. Cenab-ı Hak bu vasıfta olanlar için Allah Resulü bir üsve-i hasenedir.